Evvela milletlerken bir şahsi manevi olarak, yani ben kendi sevgim açısından şahsi manevi olarak milletimi seviyorum. Ama teker teker bu milletin içinde çok muzur şeyler de vardır. Bu açıdan o milletin içinde de işte bir taraftan böyle müzakraf sayabileceğimiz insanlar vardır. Ama bir diğer taraftan da iyi insanlar, güzel insanlar da vardır.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 Bu yönüyle severiz. Mesela geçmişte yaptığı çok önemli şeyler var. Tarihi peşerin seyrini değiştirmiş. insanlar çok farklı şeyler vaat etmiş, getirmiş hatta gerçekleştirmiş. Bu yönüyle bir alaka vardır ve bundan dolayı severiz. İftar hisleri manasında bazen severiz. Yani çok başarılı işler yapmışlardır. Ve başarı dediğimiz zaman mutlaka böyle. Sadece günümüzdeki bir pozitif filmler açısından, teknoloji açısından başarı değil yani, insani değerler açısından, ahlak açısından, idari etme kabiliyeti, siyaseti açısından insanların üstün yanları vardır, milletlerin üstün yanları vardır. Bu yanlarından dolayı alaka duyarız, severiz, bazen aşırı derecesinde severiz.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 O bölgenin insanının huzuru için, kendi insanının huzuru için buna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla değerleriyle yeniden doğrulmasını, yeniden dirilmesini, isterseniz kitabın adıyla diyeyim, yeniden ruhunun heykeleni ikame etmesini şiddetle arzu ederiz. Bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecelli etmeli. Şimdi bu aslında bunun bir mahmili de var. Mesela Rabbi Adviye sevginin hakikatını ifade ederken diyor ki taasili ilaha ve ente tuzhir hubbehu ilaha isyan ediyorsun sonra kalkıp bir de muhabbet isharında bulunuyorsun. Seviyorum diyorsun. Milletimi seviyorum. Burnumu kemikleri sızlıyor aşk derecesinde. Allah'ı seviyorum. Burnumu kemikleri sızlıyor aşk derecesinde. Ve isyan ediyorsun. taasili ilaha ve ente tuzhir hubbehu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 o milletin yeniden kendi değerleriyle doğrulmasını arzu ederiz. Hiç o mevzuda bir cihetin yok, bir gayretin yok, hatta bir niyeti yok. Yani. Bir azmi yok, seviyorum diyorsun, burnumun kemikleri sızlıyor. Doğru olduğuna inanılamaz bu. Eğer sen o milleti seviyorsan onun doğrulmasını, kendi olarak yeniden dirilmesi, ayakları üzerine dikilmesini, ruhunun abidesini ikham etmesini arzu edersin. Yoksa öbürü doğru değildir. Şimdi bir de ikinci olarak evvela bunu çok iyi belirlemek lazım. Yani millete karşı yani sevgi ne manada sevgidir? Madem Allah'a karşı sevgi itaatle kendisini ortaya koyuyor, Resulullah'a karşı Resulullah A.S. onun sünnetine harfiyen itiva ile kendisini ortaya koyuyor. Ben de seviyorum. Fakat ortaya koyduğu asar belgüsüdeyi dünyanın dört bir yanına dağıtma neşitme herkese duyurma mevzuunda hep ahesle evlilik ediyorum. Yalan demektir bu. Sünuh eden fırsatları ben onu anlatma istikametinde değerlendirmiyorum. Yalan demektir bu. Öyleyse burnumu kemikleri milletime karşı sızlıyor diyen bir insan her yerde bir kere o milletin kendi değerleriyle yeniden dirilmesini sağlama istikametinde gayreti ölçülmelidir o. Saniyen o milletin değerlerini dünyaya tanıtmasıyla.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 o yolda elli bin türlü karşımıza engel çıkabilir, maniha çıkabilir. Fakat biz sürekli oturup böyle bir yürümede Allah'ın izni ve keremiyle yolumuza daha hızlıca devam etmeye çalışırız. Bence sev sevgi budur yani. Burun kemiklerinin sızlaması budur. Bu hale gelmişsek uykularımız kaçabilir yani. Bu hale gelmişsek bazen evimizin yolunu unutabiliriz. Bazen çocuğumuza sorarız. Söyle senin adın neydi diye sorabiliriz.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 hiç inkar edemeyiz. Yani belli bir döneminde Emevilerin yaptığı hizmeti. Hiç inkar edemeyiz. Belli bir dönemde Safvat'tan başlayarak Hadi, Mekdi, Arun, Reşit Bunların Hatta belli bir inkıtadan sonra Motasım döneminde yeniden bir bunlar hiç inkar edemeyiz. Yani önemli şeylerdir bu dönemde. Ve yine Selçukların hizmetini, İlhanların hizmetini Karahanların hizmetlerini inkar edemeyiz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 ve daima böyle zirveye oynamasına bakarak hep zirvelere oynuyor yani devamlı demiş ki ya devlet başı ya kuzgun leşi. Nahmü minasullate vasuta beynena dunel alemin kabre el sadr. <gülüyor> ya sadareti tutarız ya kabre gideriz. Ve düz zaman yaklaşımıyla. Şimdi bu karakterde olan bir millete bence güvenmeli. Bir mesela bir diğer yandan hani güvenme adına diyorum. İslam dünyasında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 Kurutuculuk, arkadan hastalık bırakıcılık hususiyetleriyle bütün bu. En müthiş tesir orada yapmıştır. Diğerleri beta veya Gamma şualarında ne kadar müteessir olmuşlarsa o kadar müteessir olmuşlardır. Bize bakmışlar işte şaşkın ördektir onlarda. Fakat esas o maruziyet, o mağduriyet bizim milletimiz olmuştur. Fakat ona rağmen millet öldürülememiştir.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 İlim alanında keşiflere ve tespitlere mütevecci. Dini mübini İslam-ı İlah adına esas. O yolda yolu, yöntemi daha işlek, daha hızlı hale getirmeli. Yürüdüğümüz yolları şehre haline getirmeli. Bu kolektif şuurla. Bu da tabii otur konuşmaya, meşverete beyin fırtınasına bağlı.